İhlas Suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla de ki o Allah'tır tektir Allah hiçbir şeye muhtaç değildir doğurtmamıştır yani kimsenin babası değildir ve doğurulmamıştır yani kimsenin çocuğu da değildir onun dengi de yoktur.